Hasta mı Mr. Gatsby? Değil. Bir duraklamadan sonra da ağzını yayarak efendime ekledi istemeye istemeye. Çoktandır ortalarda yoktu da merak ettim. Mr. Carvey geldi ver. Kim? diye kabaca sordu. Carvey. Carvey han? Olur söylerim. Kapıyı çat diye yüzüme kapattı. Benim fin hizmetçiden öğrendim. Gatsby bir, bir hafta önce evinde ne kadar hizmetçi varsa hepsine yol vermiş. Yenilerini tutmuş yerlerine. Ama yeni gelenler esnaftan rüşvet almasınlar diye olacak köye inmiyorlar. Ufak tefeyi telefonla ısmarlıyorlarmış. Bakkalın çırağına bakılırsa mutfak domuz ahırına dönmüş. Köydeki söylentiye göre de gelenler aslında hizmetçi filan değilmiş. Ertesi gün Gatsby beni telefonla aradı. Yolculuk mu var diye sordum. Yok öyle bir şey Mirim. Bütün hizmetçilere yol vermişsin diye duydum da. Ağzı sıkı insanlar olsun istedim bu seferde. Deyze sık sık geliyor buraya ikindileri. Demek bütün o kervansaray Deyze'nin gözüne şirin görünmedi diye İskambil kağıdından bir köşk gibi yıkılıvermişti. Worsham salık verdi. Adamlarıymışlar onun. Hepsi kardeş, kadına erkeği. Eskiden otel işletirlermiş. Anlaşıldı. Daisy'nin isteği üzerine telefon ediyormuş. Yarın evinde vereceği öğle yemeğine gelebilir miymişim? Mrs. Baker da orada olacakmış. Yarım saat sonra Daisy de telefon etti. Geleceğimi duyunca rahat bir nefes aldı gibi geldi bana. Bir şeyler dönüyordu ortada. Ama bu öğle yemeğini bir hadise çıkarmaya, hele Gatsby'nin bahçede ima ettiği o tüyler ürpertici sahneye vesile edeceklerine bir türlü ihtimal veremedim. Ertesi gün kaynıyordu ortalık. Mevsimin aşağı yukarı en son ama herhalde en sıcak günüydü. Tren tünelden gün ışığına çıktığında öğlen vaktinin kaynar sessizliğini bozan sadece National bisküit Fabrikası'nın kızgın düdükleriydi. Kompartımanın hasır koltukları tutuştu tutuşacak. Yanımda oturan kadın bir ara beyaz bluzunu parmaklarının ucuyla tutup havalandırdı. Sonra baktı, elleri de sırl sıklam olmuş. Ümitsizlik içinde inleyerek koy verdi külhan sıcağına. Cep defteri kaydı, yere düştü. "Of ya Rabbim." diye soludu. Ben de inleye sıkıla eğilip defteri kaldırdım. Göz koydum filan demesinler diye de ta ucundan tutarak bir kol boyu öteden uzattım. Ama kadın da aralarında olmak üzere herkes kuşkulandı benden. Sıcak dedi. Kontrolör bildik yüzlere. Amma hava çok sıcak, çok sıcak çok. Nasıl sıcak değil mi? Nasıl hava? Püf. Üç aylık biletimi elinden aldığımda üstünde kara bir leke vardı. Hani bu havada hangi kadınınsa kadının bibersi dudaklarını öpecek. Başını göğsüne yatırıp pijamasının ceketini ta kalbinin üstünde ıslattıracak kabadayı varsa beri gelsin. onların evinin holünden doğru gelen esinti telefon zilinin sesine kapıda bekleyen Gatsby ile bana kadar getirdi. Beyin dostu mu? diye kükredi kahya ağızla. Afedersiniz ama hanfendi bu sıcakta ne yapacaksınız beyin dostunu? Dedi gibi geldi bana ama aslında peki bakayım efendim demişti. Alıcıyı yerine koydu. Yüzü terden pırıl pırıl. Kaskatı hasır şapkalarımızı ellerimizden almak için bize doğru geldi. Hanımefendi sizi salonda bekliyor diye bağırdı. Hiç de lüzum yokken yönü imledi. Bu sıcakta her fazladan hareket toplu hayat haznesine ziyanlıktı. Oda tentelerle iyice gölgelendirilmişti. Loştu, serindi. Daisy ile Jordan, yelpazelerin çıltılı esintisine karşı, beyaz eteklerini dizlerine, çıltılı esintisine karşı, Beyaz eteklerini dizlerine bastırarak koskocaman bir sedire bir çift gümüş put gibi uzanmışlardı. ''Kalkmayacağız.'' dediler bir ağızdan. Jordan'ın pudradan ağarmış parmakları şöyle bir avucuma dokundu. ''Mister Thomas bakın'ın neredeler atlet dostumuz?'' diye soruşturdum. Tam o sırada holdeki telefonun oradan o boğuk, çentikli, kısık sesi geldi. Gatsby kırmızı halının ortasında durmuş, fal taşı gibi gözlerle etrafa bakınıyordu. Daisy de onu gözledi. Sonra güldü. O tatlı, iç titreteci sesiyle göğsünden havaya bir tutam pudra havalandı. Rivayete göre diye fısıldadı Jordan. Telefondaki Tom'un sevgilisiymiş. Sustuk. Holden gelen ses öfkeyle yükseldi. Peki öyleyse... Ben de vazgeçtim. Arabayı satmıyorum sana. Hiçbir mecburiyetim de yok. Hem böyle yemek vakti ne rahatsız ediyorsun beni. Tahammülüm yok benim böyle şeye. Numaradan böyle konuşuyor dedi deyzi. Köpeksi köpeksi. Yok değil dedim. Halis muhlis alışveriş bu. Meseleyi biliyorum da. Tom bir hışımla açtı kapıyı. Bir an koca vücuduyla yolu kapattı. Daldı odaya sonra. Oh, Mr. Gatsby, iyi gizlenmiş bir tiksintiyle basmak alıp elini uzattı. Hoş geldiniz, memnun oldum efendim. Nasılsın Nick? Bize soğuk bir içki versene diye bağırdı Daisy. Tom yeniden dışarı çıkar çıkmaz ayağa kalktı. Gatsby'nin yanına gitti. Yüzünü ellerinin arasına aldı, ağzından öptü. Öyle seviyorum ki seni diye mırıldandı. Unutuyorsun galiba bir hanım daha var burada. Daisy bundan emin değilmiş gibi etrafa baktı. Sen de nikö öp. Ne bayağı kadın ya Rabbi. Pek umurumdaydı sanki diye bağırdı Daisy. Gitti tuğla şöminenin yanına durdu. Derken sıcağı hatırladı. Suçlu suçlu dönüp sedire oturdu. Tam o sırada. Önlüklere yeni koladan çıkmış bir bakıcı kadın, küçücük bir kızı içeri soktu. Cicim benim diye cıvıldadı deyzi, kollarını açtı. Gel sevgili anneciğine canım. Bakıcı elini koy verince, çocuk koştu geldi, anasının eteğine büzüldü. Cicim benim, annen senin sırmacık saçlarını mı pudraladı yoksa? Kalk da hadi, hoş geldiniz de beylere. Önce Gatsby, Sonra ben eğilip o ufacık, isteksiz eli sıktık. Gatsby baka kaldı yüzüne. Sanmam daha önce çocuğun var olduğuna gerçekten inanmış olsun. Yemekten önce giyindim dedi çocuk. Coşkunlukla anasına döndü. Annen seninle gösteriş yapmak istedi de ondan. Yüzünü o ufacık beyaz ensenin tek boğumuna doğru eğdi. Rüyam benim, cicim. Benim bir tanecik rüyam. Ya diye uslu uslu anasını doğruladı çocuk. Jordan halada da beyazlarını giymiş. Nasıl beğendin mi annenin arkadaşlarını? Daisy çark ettirdi çocuğu. Gatsby'e karşı geldi yüzü. Ne güzel adamlar değil mi? Nerede baba? Babasına hiç benzemiyor diye açıkladı Daisy. Bana benziyor. Saçları benim saçım, yüzü benim yüzüm. Teyze setire yeniden oturdu. Bakıcı ileri bir adım attı, uzattı elini. Gel Pemi. Hadi Allah'a cicim. Sıkı terbiyeden geçirilmiş çocuk, gözü arkada kalmacasına da olsa bakıcısının eline asıldı. Kapıdan dışarı aşırıldı. Tam bu sırada Tom ellerinde içi şakır şakır buz, dört limonlu sodalı cin kadehiyle geri döndü. Gatsby içkisini aldı. Seyri bile serinletiyor insana dedi ama tedirgindi belli. İçkileri uzun uzun oburca yudumladık. Bir yerde okumuştum. Güneş kızıyormuş gitgide dedi Tom ahbapça. Dediklerine göre dünya güneşle karmaşacakmış. Durun bakayım öyle değil. Tam tersi. Güneş soğuyormuş gitgide. Dışarı çıkalım diye önerdi Gatsby'e. Bir görün etrafı. Ben de onlarla birlikte sundurmaya çıktım. Sıcaktan durgunlaşmış olan yemyeşil boğazda ufak bir yelkenli çırpıntılı sulara doğru emekliyordu. Gatsby bir an gözleriyle kovaladı yelkenliği. Elini kaldırdı. Körfezin karşı yakasını gösterdi. Benim evde tam karşıya düşüyor. Öyle ya. Gözlerimiz gül yastıkları, kaynayan çimenlik, Ve eyamu bahurun kıyı boyunca yosunlaşmış çöpleri üstünden açtı. Teknenin beyaz kanatları göğün o mavi serin sınırına karşı yavaşça oynuyordu. İleride taraklı okyanusla o kutlu adalar bolluğu uzanıyordu. Spor diye ben buna dermişte dedi Tom, başını sallayarak. Keşke ben de o yelkenli de olsam. Hiç değilse bir saat için. Yemeklerimizi sıcağı kessin diye karartılmış yemek odasında yedik. Soğuk biralarla da asabi bir neşedir içtik. Öğleden sonra ne yapacağız diye haykırdı deyzi. Yarın ne yapacağız, neyle oyalanacağız 30 yıl? Marazlaşma dedi Jordan. Güzün ortalık tazelenince hayat yeniden başlar. Şu sıcağa bak ama diye diretti Ağla Ağladı ağlayacak. Her şey de öyle çapraşık ki şehre inelim hadi.